İslami Durgunluğu, İslami Harekete Dönüştüren Şuur uhuvet. 2 Özcan Yıldırım Sevginin Varlığı Allah Subhanahu ve Teala, insanı yarattığında onu salt bir madde olarak yaratmamıştır. Bilakis insan, bu maddi yapısının yanında, manevi bir takım duygularla mücehhez, donanmış bir varlıktır. Bu manevi duygular onu ya zirvesine yükseltir veya onu dalalet ehlinden kılar. İnsanda var olan duygular, kontrollü ve doğru yere yönlendirilirse, bu kişi için rahmet olur. Buna karşılık bu duygular muhasebe edilmeksizin kontrol dışı olur ve yanlış sahaya yönlendirilirse, kişi için azab olur. Söz konusu sevgi, nefret, merhamet, güven, ümit, İyimserlik, bencillik, gurur, kibir, şüphe, öfke, üzüntü ve benzeri duyguları doğru yerde, doğru zamanda kullanmayı meleki haline getirmeliyiz. Olumlu olanları ilerleterek idamesini sağlamalı, olumsuz olanları ise olabildiğince minimize etmeliyiz. Buna bir örnek verelim. Merhamet, şefkat duygusu insanda var olan duygulardan birisidir. Bu duygu doğru yerde değil ayrıma gitmek sizin tüm insanları kapsayıcı bir hale gelirse bu kişinin dünya ve ahiretini heder eder. Artık merhamet duygusu hümanizme kapı aralayan bir hale dönüşmüş olacaktır. Allah'ın subhanu ve teala dinini iradi, inkarî ve benzeri sebeplerle reddeden herkes bu duygunun kapsamında olacaktır. Sevgi de bu duygulardan birisidir. Sevgi, insanın manevi kuvveti mesabesinde olup, iradi, isteme bağlı ve gayri iradi, fıtri olabilir. Ebeveyne, mal mülke, karşıt cinse beslenen sevgi, fıtri olana örnek verilebilir. Bunlar, Allah subhanehu ve Teala tarafından, insanlara yüklenen insanın hiçbir payı olmadığı sevgi neviidir. Kadınlara, oğullara, Kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Ali İmran 14 Bunun dışında insan iradesinde olan, kişiden kişiye değişen sevgiler vardır. Bunlar, kişinin yetiştiği ortam, koşullar, gördüğü eğitim ve öğretim etrafında şekillenir. Kimi insan iyi gördüğü, öğrendiği, hoşuna gittiği durumları sevebilir. Kişinin zulmü, fıskı, insanları aldatmayı, bencilliği, yalanı vs. sevmesinin sebebi onu arzu ettiğinden dolayıdır. Sevgi de zaten insanın iyi gördüğü şeyi arzu etmesidir. Sevgi insanda birçok sebepten dolayı zuhur ettiği gibi ispatlanmış bir önerme olduğu için, insanın bilgi sahibi olmadığı, anlamadığı, hissetmediği şeyleri sevmesi olanaksızdır. Bir insanın bir şeyi sevmesi, o durumun ademiyeti, yokluğu durumunda ortaya çıkar. Bir kimsenin yağmuru sevmesi için kuraklığı bilmesi gerekir. Buzullarda yaşayan bir kimse, soğuğu sevemez. Zira aşırı sıcak görmemiştir. Örnekleri uzatabiliriz. Bunlar Allah subhanehu ve Teala. Ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sevgisine takdim edilmediği, dini yükümlülüklere engel olmadığı müddetçe kişiye bir zararı olmaz. Allame İbni Kayyım rahmehullah sevginin kısımlarından bahsettikten sonra şunu aktarır. Doğal sevgi, insanın tabiata uyan şeye meyletmesidir. Susuzun suyu, aç kimsenin yemeği sevmesi, uyku, eş ve çocuk sevgisi, bu türden sevgiye örnektir. Bu, Allah'ı zikretmekten oyalamadığı, onun sevgisinden alıkoymadığı sürece yerilmez. Aksi takdirde yerilir. Nitekim Allah şöyle buyurur. Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Münafikün 9 Kendilerini ne ticaretin ne de alışverişin Allah'ı anmaktan Namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymadığı erkekler. Nur 37. Bahse konu olan sevgi ise Allah subhanehu ve teala ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden ziyade iradi sevgiye dahil olan, uhuvetin temelini oluşturan müminlere olan sevgidir. Sevgi uhuvetin zeminidir. Uhuvet bilincinin ihyası için Allah'a subhanehu ve Teala kul olan kişinin, yine Allah'ı subhanehu ve Teala tevhid eden kimselere sevmesi ve bu sevgisinin de kalbinde mukarrer bulması gerekir. Kalpte sübutu olmayan, değişken olan, anlık mülahazalarla artan sevgi, kula ancak o anlık fayda verir. Sevginin dilde kalmaması, amele yansıması, çevresine etki etmesi için organların yöneticisi olan kalpte yer etmesi gereklidir. Sevgiyi kendisinde barındıran bir kimse sevdiği kişiye yakınlaşmak için her vesileyi arar. Onunla olduğu anları hiçbir maddi değerle değişmez. Uzak olduğunda ona iştiyak duyar. Pervane böceği misali sürekli yanında gezer. Aslında bunu sevdiğimizi zahiren ve batinen bildiğimiz kişilere kıyas ederek ölçebilir, birçok örnekler verebiliriz. Bugün Müslümanların en çok muhtaç olduğu uhuvvetin menbaa konumunda olan sevgidir. Global küfrün tahakkümü ve beraber teknolojik, küresel takaddüm ilerlemenin sevgiye olan etkisini çok bariz görmekteyiz. Sadece dillerde olan, azalara, amele yansıması olmayan, kuru, kof bir söz olmuştur sevgi. Bugünkü kafirlerin sevgi algısını dumura uğrattığı gibi, onlarla etkileşim içerisinde olan Müslümanlara da sirayet etmiştir. Her şey sanal olmuştur artık, söylemler, eylemler, düşünceler, hatta inançlar bile. Anlık mülahazalarla canlanıp sönen, semeresi olmayan bir hale gelmiştir her şey. Akşamları ders ortamlarında saatlerce anlatılan bu mevhumlar, sabah olduğunda yeniden kabuğuna çekilen bir hal almıştır. Akşamları iman pınarlarının patlamasıyla coşan bir kalp, gündüzleri kendi egosuna, bireysel algılarının çabalarının peşine düşmüştür. Tıpkı akşam sefası bitkisi gibi. Akşamları çiçeğini açarak etrafa güzel bir görüntü verir. Gündüzleri ise normal bitkiden, ottan bir fark yok. Ne acı bir benzerlik. Heyhat! Günümüzdeki mevcut etkenler o denli benliğimize işlemiş ki, aile gibi sevgi merkezli ilişkilere de yansımıştır. Anne ve babalar evde huzur yerine kusur buluyor, çocuklar evde bulamadığı sevgi doygunluğunu sanal olan, köklü olmayan ortamlarda ve sosyal paylaşım ağlarında aramaya çalışıyorlar. Bu durum fıtri olan sevgiyi kendi ehlimize dahi vermekten aciz olduğumuzun göstergesi değil mi? Bugün Müslümanların her alanda bir handikapı olmuştur sevgi. Aile örneğini sadece en basite indirgemek için verdim. Daha en küçük toplum birimini bu aşılanmadan nasıl İslam toplumu oluşacak bu da ayrı bir muamma. Bugün Müslümanların ibadetinden, İslami yaşantılarından, İslam üzere tesis edildiği yuvalardan, kardeşlik ortamlarından, yapılan derslerden, okunan Kur'anlardan yapılan zikirlerden lezzet alamayışının sebeplerinden birisi, kalbin en değerli eylemi olan sevgi kavramının içinin boş birer kütük haline gelmesidir. Tarihte selefimizin sevgi algısı ve bunun pratik yansımaları tüm dünyaya meydan okurken, günümüzde ise maalesef ilgili nasların ezberlenmesinden ibaret kalmıştır. Başka bir deyişle, kardeş sevgisi, Kararan kalpleri teğet geçip, Gırtlaklardan midelere inmiştir. Onların sevgiye dair sundukları sadece okunur olmuştur. Semeresi olmayan bir okuma. Onlar az okuyup, cahil kalıp, Amelin en güzel sahnelerini sergilerken, Şimdikiler çok okuyup, Allame olup, kalıplaşmış, matlaşmışlardır. Bir taraf amel etmede yarışırken, Diğer taraf,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 İşte Allah sizi ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Ali İmran 103. Gönülleri, kalpleri birleştirme eyleminin adı muvahit kulların kalplerinde sevgiyi yaratmaktır. Şurası bir gerçek ki sevgiden arı olan kalpler birbirine asılmaz, birleşemez. Düşmanlık, kin, haset olan bir kalp uhu ve şuurunu tesis edemez. Ensar ve muhaciri bizlere hatırlatan bu ayet, onların arasındaki sarsılmaz bağın temelini, sevginin oluşturduğunu gösteriyor. Kalpleri birleştirme eylemi, hiçbir kulun ne koşulda olursa olsun, ne feda ederse etsin, gerçekleştiremeyeceği muazzam bir nimettir. Ve Allah, onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, Yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Enfal 63 Sevgisizlik ise ateş çukurunda olmaktır. Birbirine düşman olmak, dünyevi çıkarların, ihtirasların danışıklı dövüşünü yapmak, cehenneme düştüğü düşecek bir pozisyonda olmaktır. Kısacası sevgisizlik, küfre götüren yolun temel taşıdır. Bu sebeple Allah, Subhanahu ve Teala toplumun temel harcı olan kardeşliği, sevgi gibi bir nimetle oluşturmuştur. İman eden ve salih amel işleyenler için, Rahman bir sevgi yaratacaktır. Meryem 96 Bu nimetin neresindeyiz? Kalbimizde sevgiyi oluşturan Allah Subhanhu ve Teala, bizlere bu nimeti bahşettiyse bunun şükrünü eda etmek zorundayız. Şunu unutmamak gerekir ki, kalp amellerinin hiçbirisi kalpte sabit kalmaz. Sürekli değişkenlik gösterir. Bir gün kalp, iman pınarlarının fışkırmasıyla coşarken, başka bir gün en büyük düşman bildiği şeytanın adımlarına farkında olmadan tabi olur. Fizyolojik direnç maddi takviyelerle sağlanırken, psikolojik, manevi direnç ise kalbi amellerle sağlanır. Bunun sürekli tekerrür etmesi gerekir. Susayan bir kişi, bir kere su içmesiyle susuzluğunu süresiz gideremez. Her hacetinde yeniden buna başvurması gerekir. Bu durum, kalp amelleri olan ihlas, takva, sabır, sevgi, korku ve benzeri hususlar için de geçerlidir. Gönüllerde tesis edilen kardeşlik sevgisi yerinde çakılı kalan, durağan bir şey değildir. Sosyallikten kaynaklı olarak kardeşliği bozan bazı arızî durumlar oldukça bunun yenilenmesi gerekir. Muhataba karşı yapılan veya muhatabın yaptığı yanlışa binayen, kalbin kıymete değer ameli olan sevgi elbette hasar görecektir. Fakat ve şuurunu gönlünde yoğurmuş kişi onu yeniden ihya eder. Konuya daha farklı bir perspektiften bakalım. Sevgi ediniminden sonra bu olgunun azalması, sosyalliğin çok olduğu, ilişkilerin yoğun olduğu ortamlarda daha çok görülmektedir. Sebebi ise her insanın algı dünyalarının farklı olmasıdır. Kişi bir yapı, cemaat içerisinde ise renkler daha da farklılaşmaya başlıyor. Zira sosyal ilişkilerin yoğun olduğu yerlerde, oto kontrolü yapamayan bir insanın, Kalbi amellerinin azalması mukadderdir. Yapıda bulunan bir fert, kendi nefsini, doğrularını ayaklar altına almadan o yapıya fayda sağlayamayacağı gibi o yapının önünde bir engel oluşturur. Soy ve İslam kardeşliğinin yanında, cemai duruşun nasıl olduğunu bizlere gösterip, farklı olan tüm algıları parçalayan bir kıssa durmakta önümüzde. Musa ile Harun'un aleyhisselam kıssası. Musa, Allah subhanehu ve Teala ile konuşmak için İsrailoğullarından ayrıldıktan sonra kendisinin yerine kardeşini tayin ediyor. Döndüğünde durumun vehametiyle beraber yapılan işin tabiatı gereği ilk olarak kardeşine yani sorumlu olan kişiye gidiyor ve hesap soruyor. Harun, Musa tarafından saç ve sakalından tutularak çekiştiriliyor. Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, ''Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız, Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?'' dedi. Levhaları yere attı ve kardeşinin, Harun'un başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Araf 150 Harun tepkisel olarak da olsa herhangi bir fiilde bulunmadı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 ''Ayrılık düşürdün, sözünü tutmadın demenden korktum.'' Taha 94 Bugün küçük bir sürtüşme, kardeşliği delecek küçük bir durum maalesef körükleniyor. O güne kadar yapılan tüm iyilikler, güzellikler unutuluyor. Geriye sadece körüklenmiş kor ateş kalıyor. Herhangi fıkhi bir ihtilaf dahi sevgiyi tüketebilen bir durum haline gelebiliyor. Bırakın saç ve sakalı çekip sarsmayı, nasihatte dahi bütün sevgi sermayeleri toz zerreleri haline gelebiliyor. Ez cümle, kardeşlik ve sevgi nutukları atan, kürsüler parçalayan niceleri bireysel sebeplerden ötürü veya egosuna zıt durumların ortaya çıkması halinde bırakın sevgiyi göstermeyi, kafirlere gösterilen beraat kavramını aynı yapıda olan kardeşine yönlendirmiş oluyor. Bir gün İmam-ı Şafi Rahmehullah bir mesele hakkında biriyle ihtilafa düşer. İhtilafa düştüğü arkadaşı başka bir ortamda şunu der. İmam-ı Şafi'den daha zekisini görmedim. Bir gün onunla münazara edip ayrılığa düştük. Daha sonra benimle karşılaştı ve elimden tuttu ve dedi ki, bir meselede hemfikir olmasak bile kardeşliğimiz devam edemez mi? Subhanallah! Şimdi nerede bu kardeşlik sevgisi? Her tartışma, her ihtilaf, her yaşanan bir olay, bir adavetin tohumunu İslam sahasına ekmek gibi olmuş. Sevgiyi oluşturan etmenler Hafızayı beşer nisyanla malüldür. Unutkan bir varlık olduğumuz için, sevginin meydana gelebilmesi için bir takım hususları zikretmekte de fayda var. Bunlarsa selam vermek, hediyeleşmek, sevilen kişiye onu sevdiğini söylemek, insanların elindekine rağbet etmemek ve benzeri durumlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları ümmetine sevmenin formülü olarak göstermiştir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Müslim. Hediyeleşin ki, ''Birbirinizi daha çok sevin.'' Ebu Ya'la. Enes radiyallahu an anlatıyor. Resulullah'ın yanında bir adam vardı. Derken oradan birisi geçti. Aleyhisselatu vesselamın yanındaki ''Ey Allah'ın Resulü'' dedi. ''Ben şu geçeni seviyorum. Peki kendisine haber verdin mi?'' diye Aleyhisselatu vesselam sordu. ''Hayır'' deyince ona ''Haber ver'' dedi. Adam kalkıp gidene yetişti ve ''Seni Allah için seviyorum'' dedi. Adam da, kendisi adına beni sevdiğin Allah da seni sevsin diye karşılık verdi. Kaç kere kardeşimizin yüzüne bu kelimeyi içten söyledik. Dünyada zahid ol ki Allah seni sevsin. İnsanların ellerinde bulunana nimet ve imkanlara rağbet etme ki onlar da seni sevsin. Bunun dışında insanlara fayda veren tüm fiiller de buna dahildir. Asıl sorun bunları yapmak değil... Bunların idamesini sağlamaktır. En muazzam semere. Tüm bunlardan sonra Müslümanları sevmenin elbette ki karşılığı olacaktır. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? Rahman 60. İyi veya kötü hiçbir ameli karşılıksız bırakmayan Allah Subhanahu ve Teala, birbirlerini her daim seven, sevgi toplumunu oluşturmak, kulluğu dahi istikrarlı ve güzel yapmak için cemaatleşen, kendi yolunda sevgililer olan kullarının ecrini hiç zayi eder mi? Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere, benim için birbirlerini harcayanlara sevgim vacip olmuştur. Allah'ın subhanehu ve teâlâ sevmesi ne demektir? Bir dakika durup düşünelim. Tüm kainatı yaratan ol demesiyle her şeyin olup bittiği bir yaratıcı. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e ben onu seviyorum sen de sev buyurur. Cebrail de o kulu sever ve gök halkı arasında Allah filan kulu seviyor siz de sevin diye haber verir. Onlar da onu severler. Sonra da yeryüzünde yaşayanların kalbine onun sevgisi yerleştirilir. Subhanallah! Ne muazzam bir şey ki Allah subhanehu ve Teala kulunu sevdiğinde yer, gök ve içindekiler bu kulu sever. Ömer bin Abdülaziz'in rahimehullah bir hizmetçisi vardı. Gündüz hizmet eder, gece olunca bir köşeye çekilir, dua eder, gözyaşları içinde Allah'tan Sübhanehu ve taala bir şeyler isterdi. Ömer bin Abdülaziz Rahimehullah, hizmetçinin neler söylediğini merak etti. Bir gün dinledi. Hizmetçi, ya Rabbi, bana olan sevgin hürmetine beni mağfiret eyle. Bana rahmet et diyordu. Hizmetçinin duasına hayret edip, ey hizmetçi bu ne cüret diye sordu. Hizmetçi, Allah beni sevmeseydi, sen uykudayken beni uyanık tutar, kendisiyle meşgul eder miydi? Kur'an-ı Kerim'de Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyuruyor. Önce kendi sevgisini bildiriyor, sonra da sevdiğinin sevgisini bildiriyor. Sevmek için sevilmek gerekir dedi. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında, bana en sevgili olanlar, ona farz kıldığım şeyleri yapmasıdır. Kulum nafile ibadetleri yapmakla bana o kadar yaklaşır ki,